Eûzu billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve naûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiât amalina. Men yehdillehu fe lâ ve men yudlil fe lâ Ve eşhedü en la ilahe illallah ve ehdü lehu lâ şerîke ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resûlüh. Emmabat. Fi inna istiqal hadisi kitabu Allah ve khair al-hidhihi Muhammedin sallahu anhi v.s. V sharr al-umur muttasatuha, b kulla muttasat bin da, b kulla bidatun zallale, b kulla zallatın Tefsir dersimizde Maide suresinin 72 ayetinde kalmıştık. Allah Azze ve Celle meydan şöyle buyuruyor. Anla ki gerçekten de Allah Meryem oğlu Mesih'in kendisidir diyenler elbette kafir olmuştur. Oysa Mesih, ey İsrailoğulları, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin. Her kim Allah'a şirk koşarsa, muhakkak ki Allah ona cenneti haram kılmıştır. Onun varacağı yer ateştir. Zalimlerin yardımcıları yoktur, dedi. Harisel el-Eşari radiyallahu anh, Nebi aleyhissalatu şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Muhakkak ki Allah azze ve celle Yahya bin Zekeriya aleyhisselama amel etmesi için beş cümle emretti. Bunu İsrailoğullarına amel etmeleri için emretmesini de emretti. Neredeyse bu işi ağırdan almıştı ki, İsa Aleyhisselam şöyle dedi, ''Muhakkak ki sen amel etmek için ve İsrailoğullarına amel etmelerini emretmen için beş cümleyle emrolundun. Bunları ya sen tebliğ edersin ya da ben tebliğ ederim.'' O da şöyle dedi, ''Ey kardeşim, benden önce davranmanın halinde azaba uğramaktan veya yere geçirilmekten korkuyorum.'' Yahya Aleyhisselam İsrail oğullarını Beytülmaktis'te topladı. Mescid dolup taştı. Minber üzerine oturdu. Allah'a hamdü senada bulundu ve sonra şöyle dedi. Muhakkak ki Allah Azze ve Celle bana amel etmem ve size de amel etmenizi emretmem için beş cümle emretti. Bunların ilki Allah'a hiçbir şey ortak koşmadan Allah'a ibadet etmenizdir. Bunu Ahmet bin Anbel, Tirmizi, Hakim, İbn-i ve İbn-i İpan sahip-i isnatla rivayet etmişlerdir. Uzunca bir hadis. Burada işte İsa Aleyhisselam'ın e, tevhidi emretmekle emrolunması, aynı şekilde Yahya Aleyhisselam'ın e, bu işaret ediliyor. Ayşe Radyalama'dan gelen rivayette Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Allah Azze ve Celle katında üç divan vardır. Bir divana Allah hiçbir önem vermez. Bir divanda Allah bir şey bırakmaz. Bir divanı ise Allah bağışlamaz. Allah'ın bağışlamayacağı divan Allah'a ortak koşmaktır. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki kim Allah'a ortak koşarsa Allah ona cennet aram kılmıştır. Maide 72. ayet. Allah'ın hiçbir önem vermediği divan kulun kendisiyle Rabbi Azze ve Celle arasında kalan bir hususta nefsine zulmetmesidir. Yani kulun Rabbi ile arasında bir günah işlemesi. Yani bu işlediği günahta kulların hakkına tecavüz söz konusu değildir. Yine Allah'ın hakkına da tecavüz söz konusu değildir. Kul sadece nefsine zulmetmiştir. Yani kendisiyle ilgili bir günah işlemiştir. Onun günahı başkalarına sirayet eden bir şey değildir. İşte Allah bunu önemsemez. Buyruluyor. Muhakkak ki Allah azze ve celle bunu bağışlar ve dilerse görmezden gelir. Allah'ın hiçbir şey bırakmayacağı divan ise kulların birbirlerine zulmetmeleridir. Yani Beşerin birbiriyle ilgili hukukunda zulmetmesi, haksızlık yapmasıdır. Bunlar da mutlaka kısas olur. Yani kul hakkı mutlaka kısasla karşılanır. Zaten cümlenin başında Allah'ın hiç affetmeyeceği kısmında ona ortak koşulması olduğu geçiyor hadiste. Bunu Hasenli Gayri'yi bir istinadla Ahmet bin Hamd hakim beyhak şu Şuab-ül İman'da, Ebu Naim Ahbar-ı İsbehan'da, Ebu Bekir el-Enberdi hadis cüzünde rivayet etmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz şeyi bildireyim mi? Aranızda selamı yayın. Bunu Müslim sahip bir isnatla rivayet etmiştir. İbn Abbas radıyallahu anh dedi ki: Ayette geçen Allah'a ibadet edin yani Allah'ı birleyin demektir e, diyor. Bunu da Hasem rivayetinde İbn Bi Hatim rivayet etmiştir. 73. ayet Andolsun ki şüphesiz Allah üçün üçüncüsüdür diyenler elbette kafir olmuşlardır. Oysa tek bir lahdan başka hiçbir ilah yoktur. Söylediklerinden vazgeçmezlerse andolsun ki içlerinden kafir olanlara çok acıklı bir azap dokunacaktır. Yani burada üçün üçüncüsü demeleri Hristiyanların Allah, Meryem, İsa Aleyhisselam diye üçleme yapmaları bunu kastediyor ayet. Mücahit dedi ki burada İsa İsa'm hakkında üçün üçüncüsüdür diyerek yalan söyleyen Hristiyanlar kastedilmektedir. Yine Mücahit dedi ki İsrailoğulları İsa İsa'm hakkında üç fırka ayrıldılar. Bir fırka o Allah'tır dedi. Yani İsa Aleyhisselam'dan için o Allah'ın kendisidir dedi. Bir fırka o Allah'ın oğludur dedi. Bir fırkada o Allah'ın kulu ve Rasulüdür dedi. İşte bu fırka orta yolda giden ve teslim olan ehl kitap fırkasıdır. Bunu Hasan i İslat'ta İbn-i Hatim rivayet eder. es dedi ki, Hristiyanlar İsa Aleyhisselam ve annesi Allah'tır dediler. Bu sözler Allah Teala'nın sen mi insanlara Allah'ı bırakarak beni ve anamı iki ilah edinin dedin ayeti de bunu göstermektedir. Yani Maide Suresi 116. ayet. 74. Hala Allah'a tevbe etmeyecek ve ondan bağışlanma dilemeyecekler mi? Oysa Allah gafurdur, rahimdir. Yani kişi ölmeden önce şirk veya küfür itikadı, ameli üzerinde olsa bundan tevbe ettiği takdirde, can boğazına gelmeden önce tevbe ettiği takdirde Allah muhakkak bağışlayıcıdır. 75. Meryem oğlu Mesih bir Rasulden, elçiden başka bir şey değildir. Muhakkak ki ondan önce de Rasuller geçmiştir. Onun annesi de dost doğru bir kadındı. İkisi de yemek yerlerdi. Bak onlara ayetleri nasıl açıklıyoruz. Sonra bak ki nasıl döndürülüyorlar. Yani e, ayetin buradaki açıklamasıyla kast edilen İkisi de yemek yerlerdi. Yani bunlar e, ilah olamaz. Yani Allah olamaz. E, yani yemeğe muhtaç, aciz e, kimselerdir. E, ayetler bunlara açıklanmış olmasına rağmen Bakın ki nasıl döndürülüyorlar. Yani haktan nasıl çevriliyorlar. 76. De ki, Allah'ın yanı sıra sizin için bir zarara da bir faydaya da gücü yetmeyen şeylere ibadet mi ediyorsunuz? Şüphesiz Allah odur ki Semidir, Alimdir. i̇bn İsa'k dedi ki, semi söylediklerini işten, Alim gizlediklerini bilen demektir. Ebu Malik radiyallahu anh'ten Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Kim la ilahe illallah der ve Allah'ın dışında kendisine kulluk edilenleri inkar ederse malı ve kanı haram olur hesabı Allah'a aittir. Bunu Müslüm rivayet etmiştir. Evet. Allah'ın dışında bir zarara veya bir fayda gücü yetmeyen şeylere. Burada Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a böyle de mesemle ediliyor. Allah'ın dışında bir e, fayda vermeye, kendi başlarına bir fayda vermeye veya zarar vermeye, gücü yetmeyen şeylere mi ibadet ediyorsunuz? Bu mesela Hristiyanların Meryem aleyhisselam veya İsa aleyhisselam hakkında söylediklerini de reddediyor. Onun dışında Allah'a ortak koşulan bütün varlıkları da e, reddetmeyi gerektiriyor. 77 De ki Ey kitab ehli, dininizde hakka aykırı olmak suretiyle haddi aşmayın ve daha önce kesin olarak sapan ve pek çoğunu saptıran, ayrıca yolun doğrusundan sapan bir toplumun arzularına uymayın. rebib şöyle demiştir, Yahudilerin bir süre sünneti ve kitabı uygulayan bir liderleri vardı. Bir gün şeytan ona gelip, Sen senden önce de yapılan bir iz üzerinde gidiyorsun ve bununla da övülmüyorsun yani öncekilerin yolundan gidiyorsun. Öncekilerin yolu ile kastilen peygamberler, peygamberlerin tebliğ ettiği din, yani sünnet üzere gidiyorsun. Yani selefin yolunda gidiyorsun. Fakat bununla da övülmüyorsun. Ama sen kendin bir bidat, yani bir yenilik çıkar ve ona davet edip insanlar buna zorla dedi. Bu lider de öyle yaptı. Bir süre sonra bu yaptığından dolayı tevbe etmek istedi. Liderlikten ve mülkünden vazgeçerek ibadete çekilmek istedi. Günlerce ibadet ettikten sonra şeytan gelip, sen işlemiş olduğun günahlardan tevbe etmek istiyorsun ama seninle Rabbin arasında tevbeni kabul edecek İsa aleyhisselam vardır. Fakat senin yolundan filan ve falan kişiler dinlerini terk ederek sapıklığa düştüler. Onları bir daha nasıl hidayete ulaştıracaksın? Senin tevben asla kabul olmaz dedi. Bu ayetin bu ve buna benzer konular hakkında nazil olduğunu işittik demiştir. Rabbi bin Enes Tabi'in alimlerinden. Bunu Rabbi bin Enes'e ulaşan Sayb-i İsn adla i̇bn Hatim rivayet etmiştir. Burada e, tıpkı bu ümmette şeytanın insanları saptırmak için oynadığı oyunun geçmiş ümmetlerde de vaki olduğuna dair bir haber görüyoruz. Yani bu kimse sünnetle amel ettiğinde yani sadece yaptığı şey selefe uymaktır. Yani e, selefin yolundan gidiyor. Diyelim günümüzdeki İslam ümmetinden birine e, uygulayacak olursak bunu Selefin yolundan gidiyor. Hiçbir yenilik yapmıyor. Mesela günümüzde bize e, Selefin yolundan gittiğimizde eleştiriler geliyor. İşte siz insanları güzel davet edemiyorsunuz. Biz mesela e, dernekler yoluyla, konferanslar yoluyla, kadın erkek toplanma veya e, def veya işte e, müzik veya suretler ne varsa... Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunda olmayan, sünnette olmayan yeni bir takım metotlarla daha çok insana hitap etmek, daha çok insanı çekmek için bir takım yenikler çıkarmak gerektiğini şeytan bunlara üflüyor. Yani aktif olma, faal olma, bak işte falancalar nasıl çalışıyorlar din yolunda diyerek. Bunları sanki olumlu şeylermiş gibi süslüyor şeytan. Öncekilere de bu oyunu yapmış. Ve bu lider bu şeytanın oyuna düşerek bidat çıkarmış, yenilik çıkarmış. Ki bu e, Ebu Davud'un sünnelinde Muaz bin Cebel radiyallahu anh'den gelen rivayeti de tasdiklemekte. Orada e, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam işte adamın birisi insanlara Kur'an okur öğretir, buna fazla tabi olan olmaz. İşte sünnete uygun işler yapar, e, buna kimse tabi olmaz, evini mescit yapar diyor evinde bir mescid açar. Yine buna kimse tabi olmaz diyor. Bunun üzerine vallahi ben bunlara ne Allah'ın kitabında ne Rasulün sünnetinde görmedikleri bir yenilik çıkarmakça kimse bana tabi olmaz diyor ve bir yenilik çıkarır bunun üzerine diyor. İşte diyor böyle kimselerin saptırmalarından sakınır sakının Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sakındırıyor bunlardan sakının çünkü diyor şeytan bazen hikmet sahiplerinin dili üzerinden konuşur. Eee Burada aynı tabloyu görüyoruz. İkinci bir aşama. Bu adam tevbe etmek istiyor. Yani yaptığı yanlışın farkında. Tevbe etmek istiyor. Bu sefer tevbesine engel olmak için şeytan başka bir oyun getiriyor. Diyor ki, tamam hadi sen tevbe ettin ama bir sürü insanı saptırdın. Yani Allah seni bağışlamaz. Yani Allah'a karşı ümitsizliğe düşürerek kötülükte iyice kalmasını sağlıyor. İşte, e, bidat ehli içerisinde aktif faal olan insanların çoğunun içine düştüğü da bu. Ya ben insanlar bunca yıldır işte tasavvufa çağırdım. Veya insanlar bu yıl bu zamana kadar bu kadar zamandır bin binlerce kişi belki derneklere çağırdım. İşte şunun caiz olduğuna çağırdım falan filan. Ne oluyor? Şeytan bu sefer e, bu kimse teb etmek istedine ya sen kendinin tevbe etsen bile bu kadar insanın günahına sebep oldun diye bu tevbeyi engellemek ister. Kötülüğünde bu yüzden bu insan e, devam eder. Artı insanlar da belki karşısına çıkar. Yani daha dün ne diyordum bugün ne diyoruz gibi e, daha başka vesveseler de olabilir. Evet. Yani Allah tevbeleri kabul edendir. Yani yeter ki kişi batıldan dönüş yapsın. Başkalarını kurtarıp kurtarmaması e, sorun değil. Yani onun üstüne mesele değil. Elbette e, kötü vesile olan kimsenin mesela kötü bir çığır açan kimsenin e, bu çığırat sebep olduğundan dolayı işleyen o kötü işleyen herkesin günahının yüklenmesi kendisinin tevbe etmemesi haline bağlıdır. Yoksa tevbe ettiği zaman e, etta'i bu Kemen lazem bele. Yani töbe eden kimse günah olmayan kimse gibidir buyuruyor. Yani töbesine samimi olsun, töbesinin gereklerini yerine getirsin yeter ki kendini kurtarmaya baksın. Allah diğerlerini affedecektir. Enes radıyallahu a şöyle rivayet ediyor. Bir adam şöyle dedi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ey seyyidimiz, ey seyyidimizin oğlu Ey hayırlımız, ey hayırlımızın oğlu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey insanlar, takva üzere bulunmanız gerekir. Yani sakınmanız gerekir. Şeytan sizi saptırmasın. Ben Abdullah oğlu Muhammed'im. Allah'ın kulu ve Resulüyüm. Allah'a yemin olsun beni Allah'ın bulundurduğu menzilden yukarı çıkarmanız hoşuma gitmez. Bu hadisi Ahmet bin Hanbel, Ziyav-ı El-Muhtare'de Av bin Hümeyt Nüsned'in de Nesai Amelüye ve ile de i̇bn İbban Beyhaki Delayülü'n-Nübüvve de sahip isnatla rivayet etmişlerdir. Yani e, diğer bazı hadislerde de işte Ömer bin Hattaf Radyogant'tan gelen hadiste de e, İsrailoğullarının İsa Aleyhisselam'ı aşırı övüp göklere uçurduğu gibi benim hakkında böyle aşırıya gitmeyin diyor. Bana sadece Allah'ın kulu ve Resulü deyin. Burada da Allah Resulü Aleyhisselatü benzer bir uyarı yapıyor. Yani yüze karşı övücülük, abartılı ifadeler bundan yasaklıyor. Ee, mesela seyyid kelimesi efendi demektir. Tıpkı Mevla kelimesi gibi. Ee, bu kelimenin böyle alevıkla kullanılmasından yasaklıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Mesela e, salavatta böyle bir şey söylememiz caiz değil. Mesela Allah'ın me salli ala Muhammed dememiz caiz değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisini nasıl salat edeceğimizi öğretmiştir. E, Seyyid Allah'tır diyor başka bir yerde. E, yani burada bu sözün kendisinde sakınca yoktur Seyyid demenin. Ama tıpkı kendisinin mesela bu oğlum Seyyid'dir diyor. İki kabilelerin arasını barıştıracaktır. Hasan Radiyallahu anh hakkında. Yani Efendidir. Fakat bu söze yüklenen manalar bakımından yasaklıyorlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani siz öyle bir aşırı mübalağıyla uyuyorsunuz ki sizin o övdüğünüz Allah'tır, ben değilim diyor. Ee, yine Mevla kelimesi de böyle, Rab kelimesi de böyle. Eğer buna Allah Azze ve Celle'ye ait sıfatlar yüklenerek bir kimseye kullanılırsa elbette bu şirk içeren bir söz olur. Ama böyle değil de mesela ben kıyamet gününde Adem oğullarının seyyidiyim, efendisiyim, bunda övünme yok diyor. Veya... E, Sad bin Muaz radiyallahu anh geldiğinde seyyidinize yer açın diyor. Yani efendinize yer açın diyor. E bu gibi kullanımlarda sakınca yok. Önemli olan bu gibi kelimelere yani muhtemel manalı kelimelere e, kullanan kimsenin bu kelimeyi kullanan kimsenin yüklediği manalardır. Münada da böyledir. Mesela Ya Resulallah ifadesi. Mücerred olarak Ya Resulallah ifadesi böyle bir seslenir şirk içermez. Ama e, bir sufi bunu kullandığı zaman Buradan medet istemeyle böyle bir mana yüklü bir şekilde bunu yapar. Bu yüzden o kimse yasaklanır. Ama böyle bir itikad taşımayan kimsenin mücerret Ya Resulallah demesi sıkıntı değildir. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tahiyyatı öğretirken sahabelerine et-tahiyyatü lillahi diye başlayan, orada ne diyor? Esselamu aleyke eyyü en nebiyyü ifadesi var. Yani ey nebi selam üzerine olsun. Bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayattayken Allah Resulü'nün öğrettiği bir tahiyyat zikri. Allah Resulü'nün yanında olmayan, gayipte olan sahabeler dahi yanında değilken bu tahiyyatı okuyorlardı. Esselamu Aleyke'yi ve Nebiyyü diyorlardı. Yani burada şirk içeriği söz konusu değil ama sahabe bir dikkat gereği, yani ümmetin düşeceği tehlikelere uyarı için ihtiyatlı davranma gereği olarak sahabelerin hepsinden bunakla edilmiştir. Yani cemi-i sigasıyla geliyor. Hem e, Abdullah bin Mesut'tan, hem Tabi'inden sahabeye atfen yapılan rivayetlerde biz diyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam hayattayken Esselamu aleyke'yi ennebiyyü derdik. Fakat tahiyyatı Allah Resulü'nün vefatından sonra Esselamu alennebiyyü şeklinde okumaya başladık diyor. Yani bu bir ihtiyat gereğidir. Çünkü e, bunun böyle kullanılması bugün mesela Sufiler şirklerine maalesef bunlar delil getiriyorlar. Bak diyor tahiyyatta da diyor Esselamu Aleyke Ey Nebi diyorsun diyor. Buradan ne mana çıkarıyor bunlar? Diyorlar ki yani peygamber seni işitmese böyle denmez. Bu manayı getiriyorlar. Dolayısıyla buradan yardım istemeyle, madem işitiyor ondan yardım da isteyebiliriz. Şefaat Ya Resulallah diyebiliriz. Madem işitiyor o zaman Şefaat Ya Resulallah da diyebiliriz gibi batıl anlamlar çıkarıyorlar. İşte sahabe bu yüzden uyanık davranmış, ihtiyatlı davranmış ve şöyle demişlerdir. Biz Allah Resulü vefat ettikten sonra Esselamu Aleyh Nebiyyi demeye başladık. Evet. 78. ayet İsrailoğullarından kafir olanlar Davud'un ve Meryem oğlu İsa'nın lisanıyla, diliyle lanetlenmişlerdir. İşte bu isyan etmeleri ve haddi aşmalar sebebiyledir. İbn Abbas radıyallahu diyor ki İncil'de İsa bin Meryem aleyhisselam diliyle, Zebur'da Davud aleyhisselam diliyle lanetlendiler. Ebu Musel Eşari radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden önce İsrailoğulları günah işleyen birini gördükleri zaman onu ayıplayarak o günahtan yasaklarlardı. İkinci günde sanki bir gün önce onun günah işlediğini görmemiş gibi onunla oturur, yer ve içerilerdi. Allah onların öyle yaptığını görünce onların kalplerini birbirine karıştırdı. Yani kalpleri birbirine benzedi. Ve onları Davud Aleyhisselam ve İsa bin Meryem Aleyhisselam'ın diliyle lanetledi. Bu onların isyan etmeleri ve haddi aşmaları sebebiyledir. Nefsim elinde olana yemin olsun ki siz iyiliği emredip kötülükten nehyedeceksiniz ve günah işleyenin elinden tutarak onu zorla hak yola getireceksiniz. Ya da, eğer böyle yapmazsanız, Allah kalplerinizi birbirine benzetip, İsrailoğullarını lanetlediği gibi sizi de lanetleyecektir. Bunu Tâhavi Şerh-ül Asar'da, Heysemi Mecmâ-ü zikrediyor. Taberani, e, sayhin davileriyle rivayet etmiştir, dedi Heysemi. İbn-i Mesud radıyallahu anh'ten şahidini, Abdülrezzak tefsirinde Ahmet, Ebu Davud, Tirmizi, i̇bn Mace, Taberi, İbn-i Hatim ve Taberani rivayet etmişlerdir. Burada özellikle Ebu Musel eşar radıyallahu anh'ın rivayetini, o tarikten geleni zikrettim, o metni zikrettim. Çünkü işte Tirmizi'nin Süneninde, Ebu Davud'un Süneninde zayıf listesinde Elbani'nin bu hadise zayıf dediğini görürsünüz. Bunun zayıf demesinin sebebi, o e, Sünenlerde gelen tarikte, Ebu Ubeyde bin Abdillah bin Mesud, İbn Mesud'un oğlu direkt İbn Mesud radıyallahu rivayet eder. Fakat e, sabittir ki Ebu Ubeyde bin Abdullah, Abdillah bin Mesud babasından işitmemiştir. Yani bu inkıta sebebiyle Elban Rahimullah bu hadise zayıf demiştir. Fakat bu hadis Ebu Musel Eşari radıyallahu anh'ın gelmekte. Bunu Taha ve Şerhumuşkilli Hasar'da ve Taberani rivayet ediyorlar. E, bu ona şahit olmakta, yani e, tarikini desteklemekte, böylece hasen sahih derecesine çıkmaktadır. 79. ayet, yani bu rivayet anlaşıldı herhalde, önemli bir rivayet. Yani e, iyiliği, emir ve kötülüğü yasaklama şayet e, aramızda kayım olmazsa, biz öncekilerin durumu gibi aynı duruma düşersek, yani bir kötülükten uyaracaksın, Allah ve Resulünden gelen delillerle bir münkeri uyaracaksın. Fakat o kişi hiç aldırmaksın, o münkeri işlemeye devam edecek. Aleni bir şekilde. Ve sen buna rağmen e, hiçbir şey yokmuş gibi teşrik mesaiye devam edeceksin. Beraber yiyip içeceksin. Bu işte lanetlenme sebebidir. Yani önceki ümmetlerin lanete uğrama sebebidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da kendi ümmetine dönerek ya siz... İyili, emir, kötülüğü yasaklamayı yapacaksınız ya da kalpleriniz birbirine benzeyecek. Böylece Allah'ın lanetini hak edeceksiniz diyor. Ee, tıpkı oyuncakların lanetlendiği gibi. Burada tabii emri maruf ve nehyanınün kerim pek çok ayrıntılar var. Yani bu başlı başına belki ders yapmayı, ayrıntılarıyla işlemeye gerektiren bir konu. Ee, burada kastedilen şey büyük günahın aleni bir şekilde işlenmesi. Yani buna mani olmaktır veya küçük günaha ısrarla devam etmek. Aleni olarak işlemeye devam etmek. Yoksa kişilerin, fertlerin, ümmetin fertlerinin gizli olarak işlediği şey büyük günah dahi olabilir. Gizli olarak işlediği bir şeyse sen vakıf olduğunda bunu ifşa etmen gerekmez. Bilakis o kardeşinin senin üzerindeki hakkı o günahını örtmendir. Yani başkalarına açıklamaman, ona gizlice nasihat etmen. Gizlice nasihat ettin, fakat o yine işlemeye devam ediyor. Yani gizlice işliyor ama, aleni değil. Burada örtmen gerekir. Bunu açıklamak, ifşa etmek gerekmez. Bu Müslümanların en çok ihmal ettikleri şeylerden birisi, dikkat edin. Yani günahtan salim olan kimse yoktur. Yani ümmet içerisinde günahtan salim olan kimse yoktur. Önemli olan bunun alemi olarak işlenmesi. Buna kayıtsız kalınmasıdır. Yani laneti gerektiren şey aleni olarak işlenmesinden rağmen e, çünkü aleni olarak işlenen şey günaha başkalarında da cesaret etmesini sağlar ve Allah'ın hukukunun hiçe sayılmasına sebebiyet verir. Fakat o kişi ferdi olarak işliyorsa ve ferdi olarak işledi bu günah başkasının hukukununla ilgili değilse, az önce Ayşe Radyoğlu'nun hadisinde aktardık, yani üç divan vardır. Bir divan Allah ile kul arasında. İşte bizim bahsettiğimiz konu bu Allah ile kul arasında olan şeydir. İkinci divan var. Şirk olan konulardır ki Allah bunu asla affetmez. Yani bu şirk ile Allah'ın huzuruna giderse, tevbe etmeden giderse Allah bunu affetmez. Allah ile kul arasında kalanları Allah aldırmaz. Yani bunu ya görmezden gelir ya bağışlar. Fakat... Kul hakkı olanlara gelince yani beşerin birbiriyle ilgili e, haksızlık yapması, zulmetmesi bu gibi şeylere gelince bunlarda mutlaka kısas vardır. Zaten iflasla ilgili hadis, müflis kimdir biliyor musunuz? Hadisi bu konudadır dikkat ederseniz. Adam dağlar gibi ameliyle gelir. Yani birçok hayırlar işlemiştir. E, salih ameller işlemiştir. Yani sevaphanesine yazdırdığı amellerdir bunlar. Yüklü amellerle gelir ama hesap gününde işte falana Kıybet etmiştir, falana sövmüştür, falana darp etmiştir, dövmüştür, haksızlık etmiştir. Bunlar diyor, sevapları alınır, bu zulmetli kimselere yüklenir. Sonra diyor, bunun sevabı kalmayınca, borcunu da karşılamaz, yani kısas olarak bunu karşılamaz, zulmetli kimselerin günahlarından alınır, buna yüklenir diyor. Böylece diyor, hiçbir hayrı kalmamış, bilakis aksine günahlar yüklenmiş bir şekilde cehenneme götürülür. İşte asıl iflas eden budur diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Allah bundan korusun. 79. ayet Onlar birbirlerine yaptıkları kötülükten vazgeçirmeye çalışmazlardı. Ayet zaten lanetleme sebebini açıklıyor. 78. ayetteki sebebi açıklıyor. Onlar birbirlerini yaptıkları kötülükten vazgeçirmeye çalışmazlardı. Yapmakta oldukları şey gerçekten de ne kötüydü. Adi bin Umeyra radiyallahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Teala bu da önemli bir rivayet. Seçkin kişilerin kötülüğü yüzünden bütün toplumu azaplandırmaz. Burada seçkin diye tercüme ettiğimiz özel yani has, yani belli kimseler. Belli kimselerin işlediği kötülük yüzünden bütün toplumu azaplandırmaz. Yani belli bir kesimden dolayı bütün toplumu azaplandırmaz. Ancak toplum bu seçkin kişilerin yani belli kişilerin kötülüğünü görür. Yani bunlar aleni işler. Ve bu kötülüğü değiştirmeye gücü yettiği halde, imkanı olduğu halde değiştirmezse, yani ona karşı çıkmazsa, engellemezse, işte o zaman ileri gelen kişilerin kötülüğüyle bütün toplumu azaplandırır. Bunu Ahmet bin Anbel, Müsned'in de, Dulabi, El-Kuna'da, Taberani'de, Mucemül Kebir'de rivayet ediyorlar. Sayık bir isnadla. Burada da karış çıkmaya gücü yeten bir münkerin değiştirilmemesi söz konusu ediliyor. Malumunuz olduğu üzere İbn Mesud radıyallan ten ve Ebu Said el Hudri radıyallan ten de la benzeri geliyor. İbn Mesud radıyallan gelen rivayette ki iki hadiste bakın bidatle ilgilidir dikkat edin lafızları. İbn Mesud radıyallan ten gelen rivayette diyor ki her peygamberin seçkin havarileri vardı. Yani bunlar iyiliği emreder, kötülüğü yasaklar. Yani kendileri de amel eder idi. Bunların arkasından öyle nesiller geldi ki bu kimseler emrolunmadıkları şeyleri yaptılar. Yani bidat işlediler. Kitapta, sünnette emredilmeyen şeyler yaptılar. Ve yapmadıkları şeyi söylediler. Yani kendileri amel etmediler. Başkalarına emrettiler. Kitap, sünnet dediler. Millet kitap ve sünnete çağırdılar. Kendileri Kitap sünnete muhalefet etti, umursamadılar. İki vasıf. Artık diyor, hadisin devamında, bunlara, bunların özelliklerini saydıktan sonra Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam, kim bunlara eliyle karşı çıkarsa mü'mindir. Yani bidatçilere veya fasıklara, fasık davetçilere, fısk bidat önderleri bunlar. Bunlara eliyle karşı çıkan mü'mindir. Diliyle karşı çıkan mü'mindir. ''Ve kalbiyle karşı kan mümindir fakat bu imanı en zayıf olandır.'' diyor. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'tan gelen rivayet ise, bu, ikisi de müslimde peş peşe gelir bu rivayetler. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'ın hadisi rivayet ettiği konu, hangi konu? Hutbede bidat bir eylemde bulunuyor hatip, Merva'nın hatibi. Ellerini açarak dua ediyor. Allah ellerini kırsın diyor gencin birisi. Ebu Said el-Hudri radyo anh diyor ki, bu genç doğru söyledi diyor. Bakın bu da bir bidat üzere bakın. Yani bir içki içme eylemi, zina eylemi de değil bakın. Yani aleni büyük bir günah da değil, bir bidat hakkında. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam çünkü şöyle buyurmuştu. Sizden biriniz bir münker gördüğü zaman, bir çirkinlik gördüğü zaman buna eliyle karşı çıksın. Buna gücü yetmezse diliyle. Buna da gücü yetmezse kalbiyle. Bu da iman en zayıfıdır. Bundan öte hardal tanesi kadar iman yoktur diyor. Ve bir başka rivayetinde Ebu Said el-Hudri radıyallahu, minberin bayram namazgahına götürülmesi, taşınması ve hutbenin bayram namazından önce yapılması üzerine diyor ki, Allah Resulü'nün sünneti hutbenin bayram namazından sonra yapılmasıdır. Mervan diyor ki, o diyor değiştirildi. Yani o terk edildi artık. Ebu Saad el diyor ki Allah Resulü'nün sünneti sizin çıkardığınız yeniliklerden, bidatlerden hayırlıdır diyor ve orayı terk ediyor. Yani burada biz şunu görüyoruz. Mesela bu sahabe eliyle buna karşı çıkmaya gücü yetmiyor. Diliyle müdahale ediyor, uyarıyor. Fakat durum değişmiyor. Değişmediği zaman ne düşüyor? Kalbiyle buz etmek. Dikkat edin. Kalbiyle buz etmek, bir şeyden, herhangi bir olaydan nefret etmek, yani o fiilden nefret etmek sen oraya iştirak etmeye devam ederek o fiilden nefret etmem, yani fiilinle kalbin birbirine uymamasıdır. Dolayısıyla bu sahabe ve başka sabelerde hakeza bir bidat gördükleri zaman orayı terk ediyorlar veya fiili olarak o işten nefret ettiklerini, onunla bir alakası olmadıklarını beyan edici davranışlarda bulunuyorlardı. Mesela bir yerde İbn Ömer radyalarına Kıssı Hacı Meclisi görüyor. Adam kıssa anlatıyor hurafe, neyse artık. Bunları görünce sırtını dönerek kaslı bir şekilde, yani protesto eder bir tarzda, sırtını dönerek oturtuyor. Onların amin demelerine falan kesinlikle katılmıyor. Yani tepkisini bu şekilde belirtiyor. Yani eğer kalpte bir münkere karşı buz varsa, eğer orada bulunmamak gibi bir imkan varsa bulunmaz. Mesela Video çekilen bir ortam yani sözle İslam'a davet adı altında video çekiliyor veya daha başka bir haram işleniyor. Ee, sen bu harama elinle mani olamamışsa yani buna gücün yetmiyorsa dilinle uyardığında bu değiştirilmiyorsa ben boz ederek otururum demen doğru değildir. Nitekim İbn Mesud radıyallâh bir düğünde e, gayri meşru seslerin yükseldiğini görüyor. Artık çalgı sesi miydi, yoksa kadınların sesi miydi, Allah bilir. Yani münker bir takım sesler görüyor ve orayı derhal terk ediyor. Halbuki düğün gibi şeyler, davetler Müslüman Müslüman üzerindeki haklarındandır. Orayı terk ediyor ve şu hadisi naklediyor. Kim bir topluluğun kalabalığını artırırsa onlardandır. Bu sebeple bizim Allah Azze ve Celle'yi razı etmeyi her zaman için öncelikli tutmamız, bakın beşer hakkı, yani birisi çıkıp işte bu da beşer hakkı. Yani Müslüman Müslüman'ın üzerindeki hakkı diyebilir. Böyle değilmiş demek ki. Eğer Allah'ın hukukuna tecavüz varsa orada beşer hakkı söz konusu olmaz. Tıpkı şeyde olduğu gibi. Halika isen olan konuda mahluka itaat yoktur. Bunu nerede söylüyor? Düşünün mesela baba. Baba sana içkiyi getirmeni emrediyor. Bu Allah'ın hakkı nedir? Allah'a itaat etmendir. Babanın hakkı nedir? Baba'ya itaat etmendir. Babanın hakkını burada Allah'ın hakkına aykırı olduğu zaman yerine getiremezsin. Getirdiğin takdirde Allah'ın emrine karşı isyan etmiş olursun. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, İbn-i anh sordu bir soruya, e, abes görerek cevap veriyor. Böyle bir soruyu bile abes görüyor. Diyor ki, işte yöneticiler, emrediciler, yani amir olan kimseler, başımızda yetki sahibi olan kimseler, münker bir şeyi emrettiği zaman ne yaparız diye bana mı soruyorsun ey İbni Ümmi Abd? Ey Ümmi Abd'in oğlu? Bana mı soruyorsun? Halika isyan olan yerde mağluka yoktur buyuruyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. 80. ayet Onların, onların yani kitabı elinin pek çoğunun kafirleri veli edindiklerini görürsün. Dost edindiklerini görürsün. Andolsun ki nefislerinin kendileri için sunduğu şey ne kötüdür ki Allah onlara gazap etmiştir ve onlar azapta sürekli kalıcıdırlar. Ebu Ureyre radıyallahu anh'da Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, ''Kişi dostunun dini üzeredir. Her biriniz kiminle dostluk ettiğine baksın.'' Bunu Ahmet, Ebu Dağut, Tirmizi Hakim, Hasan Birisnat'ta rivayet ediyorlar. Diğer bir bu manada hadis salih kimselerle arkadaşlık yapmayla ilgili. Ve yemeğini ancak takva sahibi yesin diyor. Yani yemek yedirme nedir? Bir dostluktur. Yani bu velayet, yakınlık göstergesidir. Yemeğini ancak takva sahibi yesin. Yani fasıklarla veya bidat ehliyle böyle oturup kalkma, yemek yedirme gibi bir durumun olmasın. Yemeğini ancak takva sahibi, yani sakınma üzere olan, Allah'tan sakınan kimse yesin buyuruyor. 81. ayet. Onlar Allah'a, Nebi'ye, ve ona indirilene iman etmiş olsalardı, yani Allah'a imanın gereği, peygambere imanın gereği ve ona indirilen Kur'an'a iman etmenin gereği onlara veliler edinmezlerdi, dost edinmezlerdi. Fakat onların pek çoğu fasıklardır. Mücahit dedi ki burada münafıklar kastedilmektedir. Yani iki ayet, 80 ve 81, burada demek ki münafıklar kastediliyormuş. Bunlar çünkü kafirleri dost edinmişlerdir. Yani biz Yahudilerle de otururuz, Selistiyanlarla da otururuz, onlar da kitab-ı ehli, Müslümanlarla da, da otururuz e, diyen, yani onlar da Allah'a iman ediyor, onlar da Peygamber'e iman ediyor, onların da kitabı var. Bu gibi söylemlerle onları dost edinen, bazen onlara, bazen bunlara gelen kimseler e, kastedilmektedir. 82. ayet, Yahudilerle şirk koşanları iman edenlere düşmanlık bakımından insanların en şiddetlisi olarak bulacaksın. Burada şirk koşanlarla kastedilen kitapsız müşrikler. Yani öncelikle kitapsız müşrikler en şiddetli düşmanlar, kitap ehlinden Yahudiler, Hristiyanlara nazaran daha şiddetli düşmanlardır. İman edenlere sevgi bakımından ise, biz Hristiyanlarız diyenleri onların en yakın olarak bulacağız. Allah Azze ve Celle kitab ehli arasında da bu ayrımı yapmıştır. Yani Hristiyanlar Müslümanlara, iman edenlere sevgi bakımından daha yakındır ama Yahudiler düşmanlık bakımından yine hakeza kitapsız müşrikler en şiddetlileridir. İşte bunun sebebi, yani Hristiyanların Müslümanlara sevgi de yakın olmasının sebebi Onlardan keşişlerin ve raiplerin olması ve onların kesinlikle büyüklük taslamamalarıdır. Çünkü bu keşiş ve raipler yani kendilerine ibadet vermiş bu kimseler tevazu sahibi olduklarından Müslümanlara da yani kibirlenip de düşmanlık etmezler tevazu gösterilir. İbn Abbas radiyalarına diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de asabı için müşriklerden korkunca. Cafer bin Ebi Talip, İbn Mesud ve Osman bin Ma'zun'u asabından bir grupla beraber Habeşistan'a gönderdi. Müşrikler bu haberi alınca Amr bin El ağası bir grupla Necâşi'ye gönderdi. O zamanlar Amr bin As müşrik idi. Bu grup Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in grubundan önce Necâşi'ye varıp aramızda Kureyş'in aklıkıt ve emelleri boş olduğunu iddia eden amelleri boş olduğunu iddia eden bir adam çıktı. Ee, amelleri olacak herhalde bir harf hatası yapmışım. Aramızda Kureyş'in, yani Kureyşlerin aklı kıttır ve bunların amelleri boştur diye iddia eden bir adam çıktı. Bu kişi peygamber olduğunu iddia ediyor. Kavminde fesat çıkarmak için bir grup göndermiş. Biz de sana bunu haber vermek istedik dediler. Yani onlar sizi de bozacaklar, sizde de fesat çıkaracaklar. Bunu haber verelim diye geldik diyor. Necaşi eğer bana gelirlerse dedikleri şeye bir bakarım dedi. Onlar ne diyorsa bir dinlerim onları dedi. Ashab Necaşi'nin kapısına gelip Allah'ın dostlarına izin ver dediler. Necaşi onlara izin vardır. Allah'ın dostlarına merhaba dedi. Ashab yanına gidip selam verince müşrikler Görüyorsun ey kral biz doğru söylüyoruz. Onlar sana gerektiği gibi selam vermediler dediler. Necaşi seni gerektiği gibi selamlamanızdan alı koyan nedir? Yani niye secde ederek girmediniz? Asap, biz seni cennet halkının ve meleklerin selamıyla selamladık. Dediler. Necaşi, arkadaşınız İsa ve annesi hakkında ne diyor? Yani Allah Resulü Aleyhisselatü İsa ve annesi Meryem hakkında ne diyor deyince, İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın kulu, Meryem'e bıraktığı kelimesi ve ondan bir ruh olduğunu söylüyor. Meryem hakkında ise temiz elbetul, elazra yani bakire diyor. Dediler. Bunun üzerine Necaşi yerden bir çöp aldı. Arkadaşınız İsa'nın dediğine şu çöp kadar bir şey eklememiş dedi. Müşrikler bu durumdan hoşlanmadılar ve yüzlerinin rengi değişti. Necaşi ashaba size indirilenden bir şey okur musunuz dedi. Onlar da evet dediler. O halde okuyun dedi. Ashab da okudu. Necaşi'nin etrafındaki keşişler, rahipler ve diğer yardımcıları bulunuyordu. Keşişlerden ve rahiplerden bir grup her ayet okunduğunda Bunların haktan olduğunu anladılar ve gözyaşları akmaya başladı. Bu yüzden haklarında bu ayet indi. Yani Müslümanlara yakınlık gösterme bakımından Hristiyanlar yakındır. Müşrikler, kitapsız müşrikler ve Yahudiler ise düşmanlık bakımından daha şiddetlidir. Ayeti nazil oldu dedi. Bunu Taberi ve İbn-i Biatim tefsirlerinde sahip isnatlar rivayet ediyorlar. 83. ayet Rasul'e indirileni duydukları zaman, yani Kur'an'ı duydukları zaman, Hakkı anladıklarından onların gözlerinin yaşla dolup taşlarını görürsün. Yine bu Hristiyanların vasfı. Derler ki, ey Rabbimiz biz iman ettik. Artık bizi şahitlerle beraber yaz. Hatade dedi ki bu ayette bahsedilenler kitap ehlinden olup İsa Aleyhisselam ile gelen hak şeriat üzeri olan kimselerdir. Yani şirke düşmüş İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın oğlu olduğunu söyleyenler değil de tevhidin aslını koruyan. Fakat Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmamış kimseler kastedilmektedir. Onlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gönderilince onu tasdik edip onun Allah katından getirdiklerini hak bilerek iman etmişlerdir. Bu yüzden Allah onları böylece övmektedir diyor. İbn Abbas radıyallahu da dedi ki ayetin anlamı bizi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyle beraber yaz demektir. Şahitlikte, şahitlikle Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ümmeti kastedilmektedir. Onlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve diğer nebilerin tebliğ ettiklerine şahitlik etmişlerdir. Devamı 84. ayette. Rabbimizin bizi salihler topluyla birlikte girdirmesini umudettiğimiz ettiğimiz halde, biz niçin Allah'a ve bize gelen hakka iman etmeyelim? i̇bn Zeyd dedi ki, yani Abdurrahman bin Zeyd bin Eslem, bu ayette geçen salihler topluluğuyla kast edilen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve ashabıdır. 85 Allah da söyledikleri sebebiyle onları altlarından nehirler akan cennetlerle mükafatlandırdı ki orada sürekli kalıcıdırlar. İşte bu iyilik edenlerin mükafatıdır. i̇bn Abbas radıyallahu anh şöyle dedi. Onların alacağı karşılığın kesintisiz şekilde ebedi olarak cennette kalmak olduğu haber veriliyor. 86 Kafir olanlar ve bizim ayetlerimizi yalanlayanlar var ya, işte onlar cehennem ashabıdırlar. Evet, yani kitabı ehlinden Hristiyanları, Müslümanlara sevgi bakımından yakınlığını bildirdi Allah Azze ve Celle ve burada övdüğü kimseler, Hristiyanlardan tevhidin aslını koruyup da Muhammed aleyhissalatu vesselam'a iman etmiş olanlardır. Sonra devamında da diyor ki kafir olanlar ise yani Muhammed aleyhissalatu vesselam'a tabi olmayan, iman etmeyenler ise onlar cehennem masabıdır. Evet Allah izin verirse Maide suresinin 87. ayetiyle bir sonraki derste inşallah devam edeceğiz. Subhanekallahüme ve bihamdik ve eşhedü en la ilaha illallah tevahtike la şerikelek ve estağfiruke ve